<gülüyor> tamam kardeşlerden geldik yukarıda tamam. Tam. tamam evet şeyleri çıkartın şey. ee, enişte desteklerinde haralesini hemen、tamam, sen şuraya gel havalandığımı yapabilirsin tamam アオズビレイメンシータンアラジーン、ウィルラエル・ラッハマン・アラヒーン、インナン・ハンデリ・ラッハマン、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 どうするかわからない。<laughs> 言うを聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私私て、て、私 Kurban kesmem, hayatım ve ölümün ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah için. Şimdi kardeşlerim bizde ibadetlerimize baktığınız zaman Müslüman olarak beş vakit namaz insanın 25 saatinde belki de en fazla nedir bir saatini alan bir ibadet. Hac ibadetine baktığınız zaman ömrde dört beş gün veya işte hacıya gidenler için bir ay. Ömürden vakit alan bir ibadet. Oruç ibadetinize baktığınız zaman farz olan nedir? Ramazan ayında 12 ayda sadece yani bir yılda bir ay yapılan bir ibadet. Gündüzün namaz vaktinin, sabah namazının vaktinden ta ki akşam namazına kadar insanın yemeden işletmen şehri duygularından nedir? Uzak kalmaz. Ve diğer ibadetler de böyle. Şimdi ayette diyor ki benim ölümüm, bütün hayatım ve yaşantım, hayatım ve ölümüm nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi eğer 24 saatin içerisinde bir namaz insanın sadece bir saatini alıyorsa, o zaman acaba geriye kalan 23 saatiniz ne nede? Kimin taatinde ve hangi amaçla geçiriyoruz? Birinci sorum. Şimdi sahabenin hayatına baktığınız zaman, onlar ömürlerinin yani İslam olduktan sonrada hayatlarının tamamını ne yapıyorlar Allah için geçiriyorlar. Biz diyoruz ki insan her halı karnedir kuldur. Ya Allah'ın kuludur? Ya da nedir? Allah'tan gayrı ya Allah'la beraber başka birimin ya da sadece onun yani şeytanın koludır. Öyleyse insan ne yapmalı? Bütün ömrünü 24 saatin Allah'a taatla geçirilmeli. Dediğimiz gibi eğer şayet insanın 23 saati 24 saattinden bir saati Allah için ayrılıyorsa namaz olarak kastediyorum o da. peki 23 saati nerededir kardeşlerim? Nereye gitmektedir? Kimin için harcanmaktadır? Öncelikle insanın dönüp nesline bunu bir ne yapması gerekir? Sorması gerekir. Eğer ki cevabı Allah içinse nedir? Siz doğru yoldasınız demektir. Ama bundan gayrisi içinse ne yapılması gerekir? İnsanın öncelikle hemen Allah'a yönelmesi ve güzel bir şekilde ne yapması gerekir? tövbe etmesi gerekir. Peki sahabe radıyallahu anhumun Allah onlardan razı olsun hayatlarına baktığımız zaman ki onları Allah azze ve zirle ne yapmıştır? Tezkiye etmiştir. Onları ölmüştür. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygambere ümmet olarak seçmiştir. Sahabe arkadaş eden insanlar olarak seçmiştir. En eftali kimdir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhumudur. Onlar acaba 24 saatini veya Müslüman olduktan sonra ben Müslümanım diyerek La İlahe İllallah şehadetini, Muhammed Resulullah şehadetini getirdikten sonra acaba nasıl yaşıyorlardı? 24 saatlerinde. Değil mi? Araştırmamız gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi iman ederseniz ne yaparsınız? Kurtuluşa erersiniz. Şimdi Muaz radıyallahu anhu diyor ki ben diyor bazen kalkarım geceleyin namaz kılarım bazen de ne yaparım? uyurum. Yani insanın yemesi, içmesi, uyuması bile bir yerde nedir? İbadettir. Ben niçin yiyip içiyorum? Şimdi sorması lazım. Şimdi bakın, sözün meclisinden、evet. dışarı hayvan da yiyip içiyor değil mi? Evet. İnsan da yiyip içiyor. O zaman arama bir fark olmalı. Ben neden yiyorum ve neden içiyorum, neden, neden uyurum? Allah Azze ve Celle'ye itaatte, kullukta, ibadette daha güçlü olabilmem, yani onların bana faydası olması için ne yapıyorum? Yememe, içmeme özen gösteriyorum. Yani onun o niyetle yiyorum, içiyorum. Şimdi diyor Mu'azza ziyallahu anh, ben tıpkı geceleyen kalkıp Allah için namaz kılmamdan sevap umduğum gibi, uykumdan da ne yaparım sevap umarım diyor. Neden? Neden? Çünkü o şahsın bir insanın uyuması gerekir ki gece kalkabilsin, güzelce yani gücünü toplasın, ondan sonra Allah için ne yapsın? İbadetini yerine getirsin. Hatta diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, hatta diyor bir kimsenin hanımıyla cima etmesi bile nedir? İbadettir diyor. Şaşırıyor sahibi. E Allah'ın Resulü. Böyle şey olur mu? İnsan şehvetini gidirmek için hanımına yaklaşıacak, bu bir sevap olacak? Mümkün değil. Peki siz diyor, gitseniz, bu işi haram yoldan yapsanız, yani zina etseniz, bu haram olmayacak mı? Evet, haramdır. İşte bunu diyor. Genel yoldan yaptığınız için ne diyor? Bu da sizin için sevaptır diyor. Bakın ki Allah'ın rahmeti insanların kullarının üzerine ne kadar büyük kardeşlerim. Yani insan dünyada şehveti bir arzısını daha gidirecek. ama onun helal yollar yani Allah'ın meşhur kıldığı bir nikahla yaptığı için o da ne alacak Allah katında edil olacak. Müslümanın diyor bir Müslümana tebessüm nedir? Sadakadır diyor. Hatta diyor bir insanın sokradan bir lokma alıp hanımının ağzına vermesi dahi sunması dahi nedir? Bu bile bir sadakadır diyor. O yüzden bir Müslümanın oturup 24 saatini ne için ne şekilde geçirdiğini ne yapması gerekir? 私たちはそれを言う y a t で m ま z 私た b はそれを言うこ a ができ m す。私たちはそれを言うことが e き e す。私たちはそれを言うことができ a す。私たちはそれを言うことがで l a す。 Allah Azze ve Celle için olması gerekmektedir. Dediğimiz gibi hem yememizde, hem içmemizde, hem de uykumuzda. Nasıl ki biz kıldığımız namazımızda, tuttuğumuz orucumuzda iyiliği emetmede, kötülüğü yasaklamada <gülüyor> Allah Azze ve Celle'den sevap umuyorsak, onun gibi tıpkı biz yememizde, içmemizde, uymamızda da Allah Azze ve Celle'den ne yapmamız gerekir? Sevap umamamız gerekir. Yalnız hangi niyetle ben uyuyorum? Ancak nedir? Allah Azze ve Celle'ye daha güçlü ibadet edebilmek için uyuyorum. Ben yiyorum ama nedir? Yani fıtrî bir ihtiyaç olduğu halde ben bunu sır olarak Allah'tan yani Allah'a yaptığım kullukta ibadette güç kazanmak için için yapıyorum niyetini. Yaparsanız nedir? Bu da inşallah Allah katında cevap yazılır kardeşler. Bu tembihden sonra kardeşlerim biliyorsunuz biz、e, Akide derslerine başlamış idik. Ve bugün de inşallah Akide kitabımızın tevhid bölümüyle Allah izin verirse devam edeceğiz. Kardeşlerim tevhid denildiği zaman biliyorsunuz Allah Azze ve Celle insanları yaratmasının tek bir gayesi var. O da nedir? Tevhiddir kardeşlerim. Yani yalnız bir olan Allah'a ibadet etmeleri, onu her şeyde birlemeleri... Ve ondan sonra bütün onazit olan şeylere ne yapmaları gerekir, imtihar etmeleri gerekmektedir. Şimdi biz bir konu işlerken biliyorsunuz ne yapıyoruz. Öncelikle o kelimenin、e, lugat manasını, yani sözlük manasını ele alıyoruz. Tevit kelimesi kardeşlerin bir şeyi bir kıılma, tek yapma manasına gelir. İstinahda ise yani Kur'an ve silmetin tevit kelimesine verdiği manaya gelince, Allah Azze ve Celle'yi rabbliğinde İlahlığında ve isim ve sıfatlarında ne yapmaktadır? Birlemektir tabii. İnşallah bunları sırasıyla Allah Azze ve Celle ömür verirse incelemeye çalışacağız. Şimdi、e, muhakkak ki Allah Azze ve Celle insan oğlunun, Adem oğlunun ne yapmıştır? Kendi varlığının bilir bir şekilde, yani Allah Azze ve Celleyi tanır bir şekilde ne yapmıştır? Yaratmıştır. 私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞い ن 私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのおを聞いて、私たちのお話をのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私のお話を聞いて、私たちのお話を聞いたちのお話を聞いて、私たちのお話を聞い 私たちはあなたの言葉を言うことができます。私たちはあなたの言葉を言うことができます。私たちはあなたの言葉を言うことができます。私たちはあなたの言葉を言うことができます。 Ama yaşadığı toplum olarak anne ve babası ya onu Yahudileştirir, ya onu Hristiyanlaştırır, ya da onu ne yapar, ne cüsteleştirir diyor. Allah ﷻ、evet. söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem bu karıme müslümde gelen rivayet. Aliye Selam olsun. <Gülüyor> ee, müslümde gelen rivayette Allah ﷺ, "Ma min mawjudin yuledu illa ala hadihi milla." Yani her doğan çocuk muhakkak ki bu millet, yani 「Islam はあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたのの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたのたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたのにあなの間たの間にあなたのにあなたの間にあたの間にあなたの間にあなたの間にあなた Sonra ne oldu? Şeytanlar o insanlara geldiler. Ne yaptılar? Hac talahum an, hac talahum an dinim. Onları dinlerinden ne yaptılar? Geri çevirdiler. Müslümde gelen rivayette. Şimdi biz ilk resul, ilk peygamber kim diyoruz? Muhallehiselam. Neden? Çünkü Adem aleyhisselamdan, Hazreti Ademden aleyhisselamdan, ta ki Nuh aleyhisselama kadar, beşeriyet, insanlık ne üzere? Tevhid üzere yaşıyorlar. Yani içlerinde hiçbir sapıklık, hiçbir şirk ne gündemde değil. Ta ki ne zaman Muhalifeetül Salama <gülüyor> gelinceye kadar, ta ki şeytan onlara geliyor ve onlara destese veriyor ve onları dinlerinden alı koyuyor ve onlarda şirk ve Allah ﷻ korusun şirk ve küfürde ne yapıyorlar? Vuku bulmalarına sebep oluyor. Şimdi bizler tevhidi incelerken. Ki alimlerimiz Allah'ınlardan razı olsun, bir konuyu ele alırken ne yapmışlardır? İnsanların daha iyi anlayabilmeler için bölümlere ayrılmışlardır. Tevhidi de alimler ki ayetlerle bu sabittir. Allah'ın ruhu biyesi yani Rabb oluşunda, Allah'ın ilah oluşu yani uluhiyetinde, Allah'ın isim ve sıfatlarında birlemek tevhid diye ne yapmışlardır? Üçe ayrılmışlardır. Ki dediğimiz gibi Kur'an'da bu üç、e, taksimde ayrımda nedir mevcuttur ki biliyorsunuz biz、e, namazımızda defalarca Fatihası suresini ne yapıyoruz okuyoruz ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fatihası olmayanın namazı yoktur buydur yani muakkak namazınızda Fatihası suresini ne yapmak zorundasınız imamın arkasında dahi olsanız okumak zorundasınız. Şimdi Alhamdülillah ya Rabbi alaamin hamd alen raza biylan Allah içindir. Şimdi buradaki Allah sıfatını derken ne yapıyorsunuz? Allah'ın ilahlık yani uluhiyet tevhidini ne yapıyorsunuz? İspat ediyorsunuz. Rabbil alemin alemlerinin zabbidir derken Allah azze ve delilinin zatlığında ne yapıyorsunuz? Onu birlemiş oluyorsunuz, onu ispat ediyormuş oluyorsunuz. Yine arrahmanirrahim Allah rahmandır, rahimdir. Yani rahman sıfatıyla dünyadaki kullarına merhamet ettiği gibi yani bütün insanlara, kafiriyle Müslümanıyla. Eğer Allah Azze ve Celle'nin rahmeti olmasaydı, bu dünyadan kafirlere bir damla su dahi ne yapmazdı, vermez. Ama Allah Azze ve Celle onlara dahi ne de zahman sıfatıyla rahmet <gülüyor> eder bu şekilde. Rahim sıfatına geldiğimiz zaman Allah Azze ve Celle kafirleri bir tarafa bırakır, çünkü El Yumunen takum, çünkü bu, nasıl ki siz dünyada beni unuttunuz? Bugün de biz sizi unuttuk diyerek Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara bundan korusun ne yapar? Cehennemine atar diyor. Rahim sıfatıyla da sadece ve sadece ne yapar Müslümanlara? Merhamet eder Allah Azze ve Celle. Ki bu da nedir? Allah'ın isimli sıfatlarındaki tezhidi, tezhidde onu birlemektir. Şimdi kardeşlerim Allah'a izin verirse şimdi、e, rububiyet tezhidi ne demektir? Bunu dediğimiz zaman neyi almamalıyız? Kur'an-ı Kerim'de Ve Allah Hazreti Aleyhisselatü Vesselam、e, Sünnetinde Rab olarak kabul ettiğimiz Allah Hazreti ve gelir alemlerin Rabbidir dediğimiz zaman bundan neyi kastediyoruz Kur'an ve yani bundan neyi anlamalıyız Kur'an ve Sünnet buna nasıl dir manaa vermiş inşallah ne yapacağız bunu anlamaya çalışacağız şimdi kardeşlerim Tevhidir Rububiye Rububiyet Tevhidi dediğimiz zaman alimler şöyle bir manaa getirmişler Allah'ım Vücudiyetine mevcudiyetine, yani varlığına iman etmek, birincisi. İkincisi de, Allah Azze ve Celle'nin bütün fiillerinde bir olduğuna ne yapmak? İtikad etmek, inanmaktır. Şimdi bazıları da şöyle tarif etmişler, bazı alemlerimiz, Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğuna, rızık verici olduğuna, her şeyin idare edicisi olduğuna ve onun hiçbir benzeri, hiçbir ortağı olmadığına İman etmekdir, ruhübiyet tezidi. Şimdi bu nedir kardeşlerim? İki şeyi kapsamaktadır, içine almaktadır. Birincisi nedir? Allah'ın varlığına iman etmek. İkincisi nedir? İkincisi de Allah Hazreti ve Cenâlinin her şeyin yaratıcısı olduğunu ne yapmak? İkâr etmek. Muhtemel ki Allah Hazreti ve Cenâl her şey nedir? Yaratıcısıdır. Ve her şeyin malikidir, her şey nedir? Mülkü Allah Azze ve Celle'ye ayettir. Dünyadaki bütün yaratıkların hayvanıyla, kuşuyla, böceğiyle kafiriyle, Müslümanıyla rızık veren kimdir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Buna iman etmek. Ennehu'l-muhyi'l-mumî Muhakkak ki yaşatan da öldüren de kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ki geçmiş kavimlerde Allah Azze ve Celle'ye yaşatan ve öldüren olduğu halde ben de yaşatırım, ben de öldürürüm miktasında bulunan krallar peydah olmuş. Ne diyor? İşte onun yaşatması, öldürmesi nasıl? İşte birini getiriyor, onu idam ediyor, onu öldürüyor. İdamlık birini getiriyor, onu bağışlıyor. Ne oluyor? Onu da yaşatmış oluyor. Yani böylelikle yaşatan ve öldüren oluyor. Haşa. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin duada Tek icabet edici olanın sadece ve sadece kim olduğuna, Allah Azze ve Celle olduğuna itikat etmektir genel ruhü bir sevidi. Yani biz dua ettiğimiz zaman yalnız ve yalnız duaların icad, dualara icabet edenin Allah Azze ve Celle olduğunu bilerek ne yapmaktır? Allah'a dua etmektir. Ve her şeyin Allah Azze ve Celle'nin bütün işlerin Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğuna, hayırın onun elinde olduğuna, her dilediği her şeyi yapmaya kadir olduğuna ne yapmamız gerekir? İtikat etmemiz gerekir. Bu, bu bir tevhidinin kısaca tarifi budur kardeşlerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buna ispat eden Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğuna, her işi düzenlediğine, her şeyi yarattığına, dualara icabet ettiği gibi birçok vasıflara E, sahip olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de nedir? Birçok delilleri vardır kardeşlerim ki、e, biraz önce dediğimiz gibi Fatiha suresinde、e, ki Ummul Kitab dediğimiz kitabın anası olan Fatiha suresinde Allah Azze ve Celle Elhamdülillahi Rabbil Alemin ki Hams, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Elâ lehul halku vel amru bu muhakkak ki Yaratma ve emir yalnız ve yalnız nedir? Allah Azze ve Celle'ye aittir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kul men biyezihi melekutu kullişe. Ey de ki, her şeyin sahibi elinde olan kimdir diyor. Muhakkak ki o Allah Azze ve Celle'dir. Yani her şeyin mülkünün sahibi ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, Rabb'lığını ispat etmek için, ne yapıyor? İnsanlara tabiattaki kevni olaylara yani kainata çevremizdeki tabiatla alakalı olaylara bakmamızı gözüken ve o konuda tefekkür etmemizi ne yapıyor? Emrediyor Allah Azze ve Celle ve diyor ki وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتُ لِلْمُوْقِل۪ينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُفْسِرُونَ Muhakkak ki yeryüzünde ve kendi nefislerinde mümin olan inanan kimseler için ne vardır? Alametler, ayetler, işaretler vardır. Efalar tobusirun. Öyleyse bakmaz mısınız? Yani Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Taziyattaki olaylara bizim、e, nazar etmemizi, bakmamızı emrediyor. O yüzden Allah Azze ve Celle insanı kendi nefislerine baktığınız zaman, kime yapıyor? Kendi nefislerine de bakmaz mısınız? Kendi nefsinize baktığınız zaman, insan ne diyor? Bir damla. meniden yarattık diyor Allah Azzele Celle. Anne karnına düşen bir damla meni ne yapıyor? Anne karnında kırk gün kalıyor. Daha sonra o bir damla meni daha sonra ne yapıyor? Kan pırtısı haline geliyor. Daha sonra yüz yirmi gün geçtiği zaman yani o meni yüz yirmi gün sonra ne oluyor? Bir çiğnemlik et haline alıyor kardeşler. İşte insanın kendi nefsinde yaratılışı nedir bu şekilde? Ondan sonra Allah Azze ve Celle ona bir melek gönderiyor. Rızkını, amelini, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını ne yapıyor? Yazıyor kardeşlerim. Ne buyuruyor ki? Allah Azze ve Celle وَاِلَاهُكُمْ اِلَاهُوا وَاحِدُ لَا اِلَاهَا اِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ Muhakkak ki sizin ilahınız nedir? Bir tek ilahtır. لَا اِلَاهَا اِلَّا هُوَ ondan başka, hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah nedir? Yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hu arrahmanurrahim. Ar Muhakkak ki Allah rahmandır, rahimdir. Ondan sonra diyor ki, inne fî halki s-semâvâsi vel-ârd. Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında vaktilâtil leylü ve'n-nehâr. Geceyle gündüzün birbirini kovalamasında. Yani düşünün, gece gidiyor, gündüz geliyor, gündüz gidiyor, gece geliyor. 「おな後はねじゅう」「わ الفلك التي تجري في البحر بما ينفعن」「いさんならん」「ファイドランド」「ゲミナル」「ネアパス」「ペンズレレレギュツマシン」「あなたはねじゅう」「レギュラー」「ネアパスナー」「いさんならん」「いさんならん」「いさんならん」「いさんならん」「いさんならん」「وما َ ن ز ل الله من السماء من ماء فاحيا به ا ل َ ر ض بعد موتها Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yeri tekrar <gülüyor> bölümünden sonra, yani düşünün. Sonbahar geliyor, bütün ağaçlar ne yapıyor? Yapraklarını döküyor. Sonra kış ne edsin? Görüyoruz, sanki ağaçlarda hiçbir hayat yok. Bütün elbisesini dökülmüş, yapraklarını dökülmüş, sanki hiçbir hayat olmamış gibi, yok gibi. Ondan sonra Allah Azze ve Celle yağmurlarını indirerek tekrar o. Bitkilere ne yapıyor? Allah Azze ve Celle adeta yeniden can veriyor. وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْ بَكِنْ وَتَفْرِفِذِ Ondan sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Orada her türlü bilek hayvanını yaratıyor, gezdiriyor. Ondan sonra yüzyarları gönderiyor. وَالْسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّنَاءِ وَالْعَبِ Ondan sonra yeryüzüyle gökyüzü arasında ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bulutlar yaratıyor. İşte bunların hepsinde 私たちの言葉を聞いてみると、この言葉を聞いてと、私たの言葉を聞いてると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞でてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみを聞いていると、私たちの言葉を聞いてと、私たち O anda hiçbir şey yapamıyorsun. O zaman durursun tefekkür edersin. Allah'ın yarattıklarını veya kendi nefsinin yarattığını, nasıl yaratıldığını ne yaparsın? Durur tefekkür edersin. İşte o anda duruşun bile nedir? Senin için bir kulluk, senin için bir ibadet, senin için bir sevaptır kardeşlerim. <gülüyor> Ondan sonra Allah Azze ve Celle yine duayla alakalı meselelerde diyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْاِبْنِ كَيْفَهُونَ Onlar diyor, deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Kardeşlerim, deve belki birçoğunuz gördü görmedi. Ee, çok acayip bir hayvan. Allah Azze ve Celle ki Araplar ona kölün gemisi ismini veriyorlar. Kölede adeta akıp gidiyor. Allah Azze ve Celle adeta o hayvanı köl için yaratmış. Öyle bir ayakları var ki yürüdükçe açılıyor. Hani böyle Mercedes arabalar böyle açılır ya, ya bilenler biliyor değil mi? Deme de öyle bir hayvan. Yürüdükçe açılıyor. Öyle bir ayağı var ki kuma basmıyor. Sonra herhangi bir、e, çöl fırtınasında gözü burnu toprak dolmaması、e, için ne yapıyor? Üç tane göz kirpiği var kardeşlerim. Onlar kapanıyor yanlış seffaf. Yolu gene ne yapabiliyor? görebiliyor. Ve burun deliğini de ne yapabiliyor? İstediğinde yani her yüve kum fırtadasında、e, kapatabiliyor. Ondan sonra hör güçlerindeki yağlar sebebiyle 16 gün boyunca ne yapabiliyor? Durmadan yol alabiliyor. 4-5 gün hiç su içmese bana mısın demiyor. Bu şekilde çok Allah Azze ve Celle'nin yarattığı acayip bir hayvan. Ben düşünelim dört beş gün hiç su şey yapmadan、e, ne yapabiliyor yürüye biliyor. Allah Azze ve Celle onlar devreye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Wu ilah sana iki işer misiatta onlar gök cüzeriye bakmazlar mı nasıl yükseldiymiş? Ki başka bir ayette yani onları direksiz bir şekilde ne yaptık veya görünmeyen direklerle binziklik diyor Allah Azze ve Celle. Wu ilah al jibali kayfa nasib. Ve onlar yine dağlara bakmazlar mı? Allah Azze ve Celle onlara nasıl dikiliş? Ve yine onlar gökyüzüne bakmazlar mı? Allah Azze ve Celle onları ne yapmış? Dümdüz yapmış diye insan olduğunu Allah'ın Rabb'lığında tefekkür etmeye ne yapmışlardır? Teşvik etmişlerdir kardeşlerim. Şimdi bizler daha önce biliyorsunuz söylediğimiz gibi tarih boyunca İnsanlık içerisinde birkaç、e, belli isim dışında Allah Azze ve Celle'nin Rabb'lığıyla alakalı, yani onun yaratan, rızık veren, yaşatan, öldüren olduğu ile alakalı birkaç isimden başka kimse ne yapamamıştır? İnkar edememiştir. Firavun gibi inkar edenler de ne yapmışlardır? İnatçılıklarından veya tekebbürlüklerinden dolayı in、e, inkar etmişlerdir. Yalnız bu, sadece ruhiyet tezhidini belinsemek, söylemek, ikrar etmek, yani benim Allah yaratıcımdır, rızkı veren Allah'tır, dua ettiğin zaman ben Allah'a dua ederim, yaşatandır, öldürendir, ben öldürecek, yaşattı, öldürecek, tekrar delilten ona, Allah olduğuna iman ediyorum demek, İslam'a girmeye yeterli midir? Değildir kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Hazreti Celle'nin müşriklere Toplan, e, e, Kureyş ehline yani Mekkelilere gönderdiği topluluk bunlara zaten nedir? İman eden bir topluluk. Neden? Çünkü diyor da ayeti, geç,、e, ayeti kerimede geldiği gibi وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan ki ey Muhammed sizleri kim yarattı? Ne diyecekler? Allah. Bizleri Allah yarattı. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan لَيَقُ Allah yarattı diyecekler. <gülüyor> Ondan sonra قُلْ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَبْ Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Allah diyecekler diyor. Kulaklara işitmeye ve görmeye sahip olan, ölüden diriyi, diriden ölüyü, ölü, ölüden diriyi çıkartan, işleri idare eden kim diye sorsan? Allah diyecekler diyor. アザマンデキー、プーアファラテ قُلْ لِمَنِ ا ل ْモ、e、َ ر、yani、ْ ض ُ وَمَنْ فِيهَا İnkontum talemün. Eğer biliyorsanız söyleyin. Gökyüzündeki, yer yüzündeki ve onların içindeki kimler, kimindir? Seyakulun elillah. Allah içindir diyecekler. Yani yer yüzünde, yer yüzü ve onun içinde ne kadar şey varsa kimindir? Allah için diyecekler. O zaman de ki kıl. Efala tadekarul. Öyleyse. Onlar düşünmezler mi? Düşünmezler mi? Akletmezler mi? Yani neden? Bu zikrettiğiniz şeylere Allah'ın zikrine dönmezsiniz. Yani sizi onun için yarattığı, fıtrat olarak, uygun olarak yarattığı o dine <gülüyor> neden dönmezsiniz? Ne diyor ki Allah Azze ve Celle? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَشِ الْعَظِيمِ Onlara de ki, yedi göğün ve yüce arşın sahibi kimdir? تَيَقُولُونَ لِلَّهِ <gülüyor> Allah'ın da diyecekler. Allah'ındır. قُلْ <gülüyor> اَفَلَا تَتَّقُلْ Öyleyse sakınmazlar mı? Allah'tan <ون> her、şey、muhtaç「あなたはど ا ت ُもْ ح َ ر ُ و ن َ O zaman nasıl olur da aldanıyorsunuz? Yani nasıl olur da bunları bilip duruyorken şeytan gelip sizi rahatlıkla ne yapabiliyor? Aldatabiliyor ve Allah'ın dininden rahatlıkla sizi ne yapabiliyor? Alı koyabiliyor. Şimdi dediğimiz gibi kardeşlerim, Firaun Allah'ın aşağı varlığını ne yaptı? Kendince inkar et. Ve dedi ki, ma'alimtu ma'alimtu l-kum アマー、イラデキアイテル、リクエデリジェイユゼレン、オムナピューアスナセンデチョキビヨーソンフィランセンキミンヤラプルネ。グクテリンメイリンヤラプジソーラン、ロビオラン、アラキミン n ラプジソーラン、アラハルドゥノザンセンデチョキビヨーソン、アマナピュー Sırf büyüklenmesinden dolayı şey,、e, Firavun ne yapıyor? Bunu söylüyor. Yine ki Musa Aleyhisselam、e, Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın diliyle hikaye ederek ne yapıyor? لَقَدْ عَلِمْتَ مَا عَنْزَ لَهَا اُلَعْ Ey Firavun sen de çok iyi biliyorsun ki bunların kimin indirdiğini. اِلَّا رَبُّ الْسَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Muhakkak ki onları indiren, yaratan, Allah Azze ve Celle, yüplerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkası değildir buyuruyor. Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Muhakkak ki bu anlattığımız ruhubiyet tevhidine iman eden bir kimsenin muhakkak bununla beraber、e, ne yapması gerekir kardeşlerim? Uluhiyet tevhidi dediğimiz inşallah ileride açıklayacağımız üzere Allah'ın kullukla alakalı、e, ne yapması gerekir? İman etmesi gerekir. Madem ki Allah Azze ve Celle bizi bu dünyada yaratmıştır. Çeşitli nimetlerle, rızıklarla rızıklandırmış, nimetlerle nimetlendirmiştir. O yüzden bu sebepten dolayı Allah Azze ve Celle'ye bir şükür olarak, bir borç olarak ne yapmamız gerekir? Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmemiz gerekir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bu tevhidde yani rububiyet tevhidinde kendisine şirk koşanları büyük bir şekilde ayıplamış, onları ne yapmıştır? Azarlamış ve onlara ebediyle ebedi bir cehennemin olacağını, ebedi olarak cehenneme gireceklerini müşrik olanların ne yapmıştır? Bu şekilde vaat etmiştir. Ve buyurur ki Allah Azze ve Celle: Ya ay yuhan nas ibadu rabbikumun ladi khalakum. Ey iman edenler, ey insanlar, ne yapın? Sizi yaratan Rabbinize 全員 ذ クリアしたのに、全員でクリアしたのに、全員でクリアしたのに、全員 Tıpkı bir çatı gibi ne yaptı gökyüzünü öyle yaptı. Bu enzelenmine sema iman. Gökyüzünden sizin için yağmur indirdi. Ki su olmadığı zaman ne yapmıyor? Hayat duru veriyor kardeşler. Taahhüce <gülüyor> birhi minesemara kerdin kalıok. Ve yer yüzünden size rızıklar olarak ne yaptı? En güzel meyveleri çıkarttı Allah Azze ve Celle. Kalate jalulillahi andadan uhamtalem. Önüse bütün bunları bilip duruyorken. Yani Allah Azze ve Celle sizin için en mükemmel bir şekilde yaşayacağınız dünyayı hazırlamışken, gökten su indirmiş, yeryüzünden, topraktan en güzel meyve secdeleri yaratmışken ve sizler de bütün bunları bilip duruyorken öyleyse sakın ola ki Allah'tan başka birisine ne yapmayın? Eşler, ortaklar edinmeyin. Yapacağınız her ibadeti de yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle. rızası için yapın buyuruyor. O yüzden kardeşlerim kulluğun halisane bir şekilde ve hak olarak yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerekir ki bu ibadetin ondan başkasına yapılması da kesinlikle caiz değildir kardeşlerim. Nitekim Lokman Aleyhisselam çocuklarına nasıl yaptığını biliyorsunuz diyor ki ya bu ney yana tüşrik billah. Ey oğulcu sakın ola ki Allah'a şirk koşma. İnne şirkele zulmün azim. Muhakkak ki şirk, bir insanın nefsine yapacağı nedir? En büyük, en korkunç zulümdür kardeşlerim. O yüzden、e, Allah'ın bu ve tevhidini ikrar eden, yani onların Allah Azze ve Celle'yi yaratan, yaşatan, öldüren, dirinten, rızık veren olarak kabul eden bir insanın, buna şükür olarak ne yapması gerekir? İkrar eden bir kimsenin, kulluğunun da yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerekmektedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere hakka hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan kaçınan, sakınan kullarımdan eylesin kardeşlerim. Bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarımdan eylesin. Bize hem dünyada hem de ahirette iyilik versin ve bizleri cehennem azabından korusun. Allah. Sıdhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik 「そろそろ」<音楽> Minnet üzere diyor, fıtrat üzere diyor. Minnet,、evet. fıtrat aynı şey. Yani Allah'ın yarattığı şey. <Gülüyor> şu, şu, şu, şu. Tamam. Kardeşlerden geldik. Yukarıdan. Tamam. tamam. tamam. tamam. はい、はいはい